Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Bir haftalık aradan sonra Açık Futbol'da tekrar karşınızdayım. Evet geçen hafta dört e, büyükler kazandı, beşinci şampiyon Bursasporsa berabere kaldı. E, haftanın en çok tartışılan e, mücadelesi, kuşkusuz Galatasaray'ın e, oldu zira Sivasspor'la oynadıkları Türk Telekom Arenada oynadıkları maçın e, hakimi çok konuşuldu. Halis Özkyahya. E, Sarı kartlarını, kırmızı kartlarını hiç esirgemedi. Üç Sivas sporlu, bir de Galatasaraylı oyuncuyu attı. ve Dolayısıyla çok konuşuldu. Beş kritik hata yaptığında hakem yorumcuları birleşti. Roberto Carlos, Brezilyalı eski yıldız, hakemin kararlarını müstehsi ifadelerle sağ kenarında elden gelince protesto etti. Ama nihayetinde mücadele 3-1 Galatasaray'ın pardon e, 2-1 e, 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı. E, Galatasaray aslında Roberto Mancini geldiğinden beri bir İtalyan takımına dönüştü adeta. E, zor kazanan bir e, takım 2-1'e 1-0'a Rıza gösteren bir takım üstesine bir hamle gerçekleştiremiyor. Fatih Terim'in e, doyumsuz takımının yerine daha bir e, korunmacı bir e, anlayış gelmiş. E, klasik anlamda bir İtalyan e, etkisi dersek pek de abartmış olmayız. E, Galatasaray için tabii önemli olan Şampiyonlar Ligi şu aşamada. E, gruptan çıkıp çıkamayacakları son iki maçta belli olacak. Bugün Real Madrid'le deplasmanda karşı karşıya geliyorlar. E, bu maç Roberto Mancini yine kazanmaya çalışacağız diyor. Alışık değiliz biz bunlara. Bunlar hakikaten bizim e, 80'lerde bıraktığımız düşüncelerde e, kaybetsek bile kaybedeceğimizi bilsek bile kazanmaya gidiyoruz lafına. Alışmıştık. Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş. Uluslararası başarılarıyla bizi bunu alıştırmıştı. O yüzden Roberto Mancini pragmatizmi yadırganıyor. Hani evet Real Madrid'e kaybetme olasılığı yüksek. Ama futbol mucizeler oyunundu aynı zamanda. O küçük ihtimalin peşinden koşarsınız ve o gerçekleştiği için de bu oyunu seversiniz Roberto Mancini'nin biraz daha ümit var olması lazım nihayetinde Real Madrid'i Madrid yeneceğiz deyip yenilseniz de kimse size bir şey demez ama kazanmaya çalışacağız demek Galatasaray gibi Avrupa kültürü üst düzeyde olan büyük başarılara olmaz denileni oldurana oldurmuş olana daha doğrusu yakışmıyor yakıştıramıyoruz. E, açıkçası. E, ondan öncesi e, tekrar lige dönersek Galatasaray'ın e, Sivas Spor oynadığı maçta bir de Selçuk Drogba tartışması yaşandı. Drogba bu maçta e, ikinci yer oyuna girdi. Sonradan oyuna girdi. Girdikten sonra kazanılan penaltıyı kaçırdı. Benim de 3-1 dememin sebebi bu olsa gerek. Az önce dilim sürüştü. E, Drogba penaltıyı auto attı. Kötü bir vuruş yaptı ve neden Selçuk yapmadı da Drogba yaptı. Çünkü bir önceki penaltıyı Selçuk kullanmış ve gole çevirmişti. Bu televizyon programlarında gazete köşelerinde çok tartışıldı. Ben de evet o anda dedim ki neden Drogba atıyor. Yani Selçuk penaltıcısı ise Drogba da olsa Selçuk atar atmalım. Maç sonrasında bu soru Selçuk'a soruldu. O da e, Drogba rica etti. Ben de kabul ettim. O zaman tartışma bitmiştir. Ya Selçuk doğru söylemiyor diyerekten devam ettirirsiniz bu tartışmayı. Ya da artık noktayı koyacaksınız. Suni bir tartışma e, oldu nihayetinde. Fakat e, Selçuk da e, Burak Yılmaz uzun bir aradan sonra... E, Baş roldeydiler. Çünkü geçen sezonun ikinci yarısından itibaren Drogba Snyder e, takviyesiyle beraber e, Galatasaray'daki Selçuk, e, Burak ikilisi uzunmuştu. Trabzonspor'dan bu yana e, birlikte e, birbirlerini çok iyi tamamlayarak oynayan bu iki oyuncu dediğimiz gibi geçen sezonun ikinci yarısından itibaren sekteye uğramıştı. Bu maçta e, yeniden beraber yalnızca birlikte oynama şansı buldular. Nihayetinde de e, galibet gollerine ikisi imza attı. Selçuk Penaltı ve Burak e, golleri kaydetti. Burak aynı zamanda e, Yüzler Kulübü'ne de adını yazdırdı. Yani Süper Lig'de 100 gol barajını bulan e, futbolcular e, listesine girmiş oldu. Galatasaray e, şimdi gözünü bu hafta sonu Kasımpaşa maçına dikecek. Kasımpaşa ligin ikincisi e, onu yenmeye çalışırken e, Kadıköy'den de bir Beşiktaş galibiyeti veya beraberliği bekleyecek ki zirveyle olan makas e, kapansın. Bunu umacak. E, Derbi programımızın ikinci bölümüne saklayalım ve Buradan Bursa Spor'a bir geçiş yapalım. Bursa Spor konuşulmayı hak ediyor. Zira Bataşa ya da Bataya, telaffuzu konusunda bir türlü anlaşamadık, aklına, bilgisine güvendiğim bir arkadaşım Bataya diyor. Çünkü çift L ona göre Y şeklinde okunur. Latin Amerika'da bahsediyoruz. Bu e, Batarya krizi nedir e, ya da alıştığımız haline söyleyeyim ki karışmasın. Batarya şa e, birden e, Bursa'yı terk etti, İstanbul'a geldi ve ben ya Dağom ya ben dedi. Pazartesi düzenli basın toplantısına daha da ileri gitti. Ya ben ya da başkanla Dağom. Yani o ikisi varsa ben yokum e, oldu olacak. Bursa'nın anahtarlarını verin. E, diyesim geldi. Çünkü ne olursa olsun profesyonel bir futbolcunun böyle bir talepte bulunması pek anlaşılır değil. Hadi hocayla kendinizi kıyaslarsınız. Buna geçmişte de tanık olduk da ya ben ya başkan. Bu biraz abartılı. Bu aslında çoktan o takımı kulübü silmişsiniz. Dönüşü olmayan bir yoldasınız kabul görmeyecek bir talepte bulunuyorsunuz ki gidesiniz. Bataysha'nın transfer teklifleri aldığı, özellikle Katar'dan iyi bir teklifi aldığı ve bu yüzden ayrılmak için bahaneler aradığı söyleniyor. Diğer yandan İstanbul'un büyükleri de peşinde çok ciddi bir şekilde ilgileniyorlar. Bataysha İstanbul ben bu Türkiye'de başka takımda oynamak istemiyorum dedi. İstememek ayrı. Oynamayacağım demek ayrı. Hani istemiyordum ama ne yapalım? İşte şartlar böyle oldu. Demek başka bir mevzu. Bundan sonra bu testi, bu kırılan testi yeniden onarılır mı? Ve içine konulan su afiyetle içilir mi? Göreceğiz. Programımızın ikinci bölümünde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Derbi hafta sonu karşılaşacakları mücadele konuşacağız. Her gece yatağımda Akılımda Neler neler Ne kadar çok acı var Allah'ım Berbat yine haberler Ne olur kuvveti Açık futbol devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dasınız. Derbi konuşmadan önce bir maçlara bakalım. Fenerbahçe bu sezon 4. kez uzatma dakikasında bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Antalya'da dramatik bir sahne vardı. Hatta traşik son dakika 90. dakikada Diyara adeta bir defans oyuncusu gibi Volkan'ın kalesinden topu çıkarttı. Vurması gerekirken kötü bir e, hamle yaptı. O top defansif bir mana kazandı diyaran ayağında. Atsa Antalyaspor iki 2, Fenerbahçe 1 diye muhtemelen biterdi. En fazla 2-2 biterdi. Hani Fenerbahçe uzatmalara gol attığı için. E, dönen top Fenerbahçe'nin e, golü olarak ağalarla buluştu. MN2'ye hazırladı Sov tamamladı Böylece Fenerbahçe bu sezon Uzatmalarda 6. puanını Kazanmış oldu Ersun Yanal, Bu bir şans değil dedi hani Çekirge 1-2-3 zıplar 4.sü artık bunun bir şans olmadığını Bir karakteristik özellik Olduğunun altını çizdi Evet bu böyle 1-2-3 ama 4-5-6 olmaya Başlıyorsa artık o takımın Bir karakteristik özelliği Olmuş oluyor bu takım 90. dakikada da golü bulabileceğine inancıyla oynar, bu psikolojik bir üstünlük sağlar, rakiplere de aksine dezavantaj olur, e, sıkıntıya sokar. Şimdi yine 90 uzatmalardayız ve Fenerbahçe her an bize gol atabilir, psikozunu sokar. Bu da rahatsız edici 1990'ların Beşiktaş'ını taşını andırıyor Fenerbahçe. Beşiktaş'ta Pazartesi Torku Konyaspor'u ağırladı. Ee, i̇lk yarısı müthişti. Beşiktaş her yönüyle 4-4'lük bir mücadele ortaya koydu. Rakibine pozisyon vermedi. Bilakis e, 3 pozisyonda ağları buldu ve 3-0 öne geçti. ilk yarı maçı da bitirdi. Ee, önemli olan şuydu hücum hattı harikulade çalıştı. Harikulade bir uyum içerisindeydi. Herkes birbirini tamamladı. Bu ee, Sonrasında e, ikinci yarı başladı. E, Uğur Eker tıpkı Fenerbahçe maçında olduğu gibi evlerinde oynadıkları ligin ilk maçında olduğu gibi oyuncularına çıkın ve oynayın dedi. Çünkü orada da 2-0 yeniktiler. Maçı 3-2 aldılar. E, Beşiktaş karşısında da 3-0 yeniktiler. E, Hoca herhalde yapacak bir şey yok. Çıkın ve oynayın dedi. E, Konya'da çıktı ve iyi oynadı hakikaten. Yani ikinci yarının Galibi diyebiliriz. İkinci arada Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu Tolga'ydı. E, gerisini siz düşünün. E, maç yazımında da ben bunu belirttim. E, tamam Beşiktaş da e, Konya risk almasından dolayı açıklar verdi. E, Beşiktaş 4'ü, 5'i, 6'ı da bulabilirdi ama beceriksizdi. Fakat e, Konyaspor bunun cezasını kesebilirdi ancak bir golle kesebildi. 3-1 bitti müsabaka. Bu Beşiktaş'ın cezalı Sayılan üçüncü maçıydı. Biliyorsunuz kadınlar ve çocukların tribünde olması Türkiye'de tırnak içinde adamdan sayılmadıkları için cezaya ehliyetleri yok. Erkekler, reşit erkekler ancak bir maçı izliyorsa seyircili oluyor, izlemiyorsa o maç cezalı olmuş oluyor. 21. asırda Türkiye'nin bakış açısı böyle. Evet şimdi gözler hafta sonunda. Bu ligin kağıtları yeniden karılacak mı? Yoksa Fenerbahçe alıp başını gidecek mi? Zaten o havada Beşiktaş'ı da yenerse e, puan farkını bir hayli açmış olacak. 3 büyüklerle, 2 büyükle hatta Trabzonspor'la zaten açık. Beşiktaş da 10 puana çıkartacak. Galatasaray'la da 8 e, puan fark sürer. Eğer Galatasaray yenerse o da Kasımpaşa'ya yenilirse... Ya da puan kaybederse iyice açılacak. Fenerbahçe bu durumda zirvede tek başına kalacak. Herkes tabi bir Ersun Yanal takımı hep ilk aralarda şampiyonluğur. ikinci yerlerde çöker ee, sorusunu soruyor ama bu sefer arkasında her maç 50 bin seyircinin olduğu bir takımı çalıştırdığı ve nice şampiyonluklar kazanmış bir kulüpte olduğunu unutuyorlar galiba. Eee Cumartesi akşamı saat 8'de oynanacak maç ve Beşiktaş için e, belki tamam devam maçı olacak şampiyonluk yolunda. Fenerbahçe e, Kadıköy'de kaybetmiyor. Uzundur Beşiktaş'a kaybetmiyor. 2005 yılından beri Fenerbahçe kaybetmiyor. En son muazzam bir galibiyet aldı Beşiktaş orada. Hatırlarsanız Panku'nun kaleye geçmek zorunda kaldığı ve Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı destansı bir maçtı. Tarihin en güzel derbilerinden biri olarak kayıtlara geçti. Şimdi e, o gün bugündür Beşiktaş galip gelemiyor. Hani Galatasaray'ın adı çıkmış ama e, Beşiktaş'ta epey olmuş. 99-2013 Galatasaray 14 yıl, 2005-2013 8 yıldır da Gal Beşiktaş galip gelemiyor. Beşiktaş Kadıköy'de ne yapar? Çok cüretkar oynaması gerekecek. Ligin en çok koşan takım Beşiktaş, Fenerbahçe'de kanatları çok iyi kullanan bir takım, forvet hattı iyi, güçlü. E, açıkçası ben e, Beşiktaş'ın rakibini şaşırtması gerektiğini düşünüyorum. Şaşırtırsa, bir sürpriz yaparsa e, kadroda galip gelebilir ya da en azından beraber kalabilir. Kadıköy'de psikolojik olarak artık son zamanlarda beraberlikte galibiyet kadar kıymetli sayıldığı için Beşiktaş bunu da hanesine olumlu olarak yazdırır. Fenerbahçe dediğimiz gibi puan farkının avantajıyla kaybetse de ya da beraber kalsa da bir şey çok fazla bir şey yitirmiyor. Sadece psikolojik olarak moral bozukluğu yaşayabilir kısa süreli. Cumartesi günü e, güzel bir derbi olsun e, ve Türkiye bu üçlü derbinin kıymetini bilsin istiyorum ben. Son yıllarda sadece Fenerbahçe Galatasaray derbilerine kitleniyoruz. E, oysa bir ihtimal daha var Beşiktaş. Beşiktaş, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe derbileri de güzeldir. E, sahip çıkmak lazım bu derbiye. Dünyada üçlü derbisi olan başka ülke yok bunun kıymetini bilmek lazım diye düşünüyorum programımızın son bölümünde şöyle bir genel bakış atalım. Olmaz. Dayanamam yokluğuna, yok sensiz olmaz Hiç zorlama beni buna, çok denedik bunu biz Başaramadık, ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz Sensiz olmaz Başkası anlamaz Ne güneşler doğar seni görmeyince Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce Yok sensiz olmaz Hayatın bir tadı kalmaz Sensiz olmaz Nefes almadan yaşanmaz Çok denedim bunu ben başaramadım Senden başka biriyle yaşayamadım, yaşayamadım, yaşayamadım Sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz Yok sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz Ne güneşler doğar seni görmeyince Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler, güneşler doğar, doğar seni, seni görmeyince, görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce.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 ne güneşler doğar seni, seni görmeyince, görmeyince ne, ne de şarkılar söylenir gönlümüzde, gönlümüzde Gönlümüzde Sensiz olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz Nefes almadan yaşanmaz Sensiz olmaz Sensiz olmaz Bunu başkası anlamaz Ne güneşler doğar seni görmeyince Görmeyin. Ne de şarkılar seni söylenir gönlümüzce. gönlümüzce Gönlümüzce Sensiz olmaz Ben Kenan Başaran. Açık futbol devam ediyor. Burası Radyo Havan. Trabzonspor e, Henrik'in golüyle İskenderspor 1-0 yendi. E, lakin İskenderspor e, e, esti fırtına koptu diyebiliriz. Çünkü Eskişehirspor hakikaten rakibini çok zorladı. Galibete e, daha çok yaklaşan takımdı. Ama Trabzonspor 1-0 kazandı. Trabzonspor deyince hafta sonu e, evvela e, stadyumdan bahsetmek lazım. Akyazlık stadın temeli atıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların da katılımıyla 2015 baharında açılacağı söylenen stadın temeli atıldı. 40.061 kişilik 61 Trabzonspor'un Trabzon'un plakası sembolik bir anlam taşıyor Beşiktaş'ta yapabilirse. Biliyorsunuz 41.093 41 yani e, 1903 kuruluş tarihine göndermem. E, hasılı kelam Trabzonspor için çok önemli bir e, temel atıldı. E, Akyazı Spor Kompleksi daha sonra adı belirlenecek e, kamuoyu yoklamasıyla. E, iyi bir e, proje. E, içinde tenis kortlarının olduğu, voleybol, basketbol salonlarının bulunduğu e, 7 e, sahanın, antrenman sahasının e, 5'i sunuyor olmak üzere e, saha bulunuyor. E, ayrıca e, anladığım kadarıyla denizcilik sporlarında yapılacağı küçük küçük marinalar da oluşturuluyor. Deniz ortasına, e, dolgu daha doğrusu denizin içine dolgu yapılarak kıyıya yakın bir bölgede 7-800 dönümlük bir arazi oluşturuldu. Burada bir tesis yapılacak. Başbakan söz verdik, yaptık dedi, yapıyoruz dedi. Şimdi Trabzonspor başkanı da orada bir konuşma yaptı. Siyaseti Trabzonspor'a sokmakla eleştiriyordu. Hayır, ben siyaseti Trabzon'a sokmam, tek başkanım dedi. Sonra başbakanı övdü. Başbakanın 10 e, yıldır büyük hizmetler verdiğini, dolayısıyla bir spor adamının da bunu konuşması gerektiğini söyledi. Başbakanı e, içte dışta bir komplonun kurulduğunu, e, onu tabir caizse son dönem moda deyimine yemeye çalıştıklarını söyledi. Yani siyaset sokmuyorum dedikten, sokmayan tek başkanım dedikten sonra bir hayli siyasi bir konuşma yaptı. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu kendisini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bunu söyleyeyim. Stad Dince gözler tabii bir de Beşiktaş'a dönüyor. Beşiktaş'ta e, Haziran ayında kazmayı vurdu. Hafriyat çalışmaları bir türlü bitmedi. Bu ayın başında bir e, temel atılacak söylenen bu ama bir türlü e, şu gün şu saat denilemiyor. Başbakan ve Cumhurbaşkanı'ndan randevu bekleniyor. O randevüler niçin çıkmıyor? E, rivayet odur ki bakanlık e, bu işe taş koyuyor. Çünkü ilk kazmayı vurduğunda bakanlığın rızası henüz alınmamıştı. Direkt başbakanın cevaz vermesiyle Beşiktaş bu stadı yıktı. O yüzden bir gönül koyma tırnak içinde bakanlığın söz konusuymuş. Bir diğer iddiada e, henüz ruhsat alınmadı. Tabii bütün bunları Fikret Orman reddediyor. E, ayrıca e, e, Gezi olaylarına Beştaş tribünlerinin çağışı taraftar grubunun Gezi olaylarındaki tavrından dolayı ve de Beştaş maçlarında 34.'de iki kadar atılan her yer Taksim, her yer direniş ya da her yer İnönü, her yer direniş her yer İnönü, her yer Beşiktaş şeklindeki sloganlardan da hükümetin rahatsız olduğu için bunlara bir türlü son verilemediği içindir ki bu randevunun verilmediği söyleniyor. Bunlar hep iddia, dedikodu. Fikret Orman'sa ısrarla bu statı yapacağız, temelini atacağız. Hiçbir sorun yok. Bütün bunlar dedikodu, yalan, iftira diyor. Kendisi Perşembe günü Beşiktaş Televizyonu'na da çıkacak. Orada soruları yanıtlayacak. Ben de kendisine bir soru yönelttim. Ee, sorum şudur. Ee, e, Sayın Başkan bu sırada yapacağız diyorsunuz. Elbette yapacaksınız. Yapmak zorundasınız. Başka yolu yok. Pekala. Madem ki herhangi bir sıkıntı yok. Siz temeli atın. inşaat başlasın. Bilare Başbakan'ın uygun olduğu bir günde de resmi bir tören düzenlersiniz. Olur biter. Olmaz mı diye sordum. Bakalım başkan ne diyecek? Göreceğiz. Evet. E, hal mecal böyle diyelim. E, açık futbolda e, bugün de bu kadar. Sözün sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle siz Radyo Hava'nın bütün güzel programlarına ilgi ve alakanızı lütfen kesmeyin. Bu güzel radyoya desteklerinizi sürdürün. Hoşçakalın. Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başar'a